İddianameye karşı itiraznamem Ey heyet-i hakime ve ey müddei umumî bu iddianamede sebebi ittihamım her bir maddeye karşı istintak dairesinde zaptınıza geçen müdafaatımda cevapları vardır hususan son müdafaatım namındaki 35 sayfalık bir müdafaanameyi itiraz yerine size takdim ediyorum bu noktaya nazar-ı adalet ve insafı çevirmek için derim ki 10 seneden beri Isparta vilayetinde mazlum bir surette tazik altında asayişi dahiliye ve emniyeti umumiyeye zarar verecek hiçbir emare, hiçbir tereşhhuhat olmadığı halde emniyet dâhiliyeyi ihlal etmek teşebbüsüyle ittiham edilmekliğime hangi insaf, hangi vicdan müsaade eder? Eğer 163. maddeyi kanuniye manasına bizim hakkımızda vecih tatbiki gibi mana verilse, o vakit başta Diyanet riyaseti bütün imamlar, hatipler ve vaizlere teşmil etmek lazım gelir. Çünkü hayatı diniyeyi telkin etmekte onlarla beraberiz. Eğer telkinatı diniyeye emniyeti dahiliyeyi mutlaka ihlal etmek gibi manasız bir fikir ileri sürülse, umuma şamil olur. Evet benim onların fevkinde bir cihet var ki o da katiyetle şüphesiz şeksiz hakayeki imaniyeyi izah etmektir. Bu ise farz muhal olarak umum ehli dine bir itiraz gelse, bu hal bizi itirazdan kurtarma vesile olur. Benim hakkımda bu kadar tahkikatla beraber daha tespit edilmeyen ve tespit edilse de adaleti hakikiye noktasında bir suç teşkil etmeyen ve bir suç teşkil etse de yalnız beni mesul eden bir madde yüzünden yirmi kadar masum ve bi günah kimseleri çoluk çocuğundan işinden alıkoyup hapiste perişan etmek elbette adliyenin nazar-ı adaletine uygun gelmez. Benim ile edna bir teması bulunan çok biçare masumlar, tevkif ile mühim zararlara düçar oldular. Şark hadisesi münasebetiyle nefyedilmem, iddianamede iştiraki ihsas ettiği cihetle cevap veriyorum ki, hükümetin dosyalarında, benim künyem altında hiçbir meşruhat yoktur. Sırf ihtiyat yüzünden nefyedildiğim, hükümetçe sabit olmuştur. Ben, o zaman da şimdiki gibi münzevi yaşıyordum. Bir dağın mağarasında, bir hizmetçiyle yalnız otururken, beni tutup on sene, bilâ sebep, müracaat etmediğim için, dokuz sene bir köyde, bir de Isparta'da ikamete mahkûm edip, ahirinde bu musibete giriftar ettiler. Üçüncü iddianame Barla'da iken, tesis münasebet edildiği, Uzağında ve yakınında bulunan bu eşhasın maddi ve manevi yardımlarını temin ederek faaliyete giriştiği ve heyeti umumiyesine Risale-i Nur adını verdiği ve kısım kısım yazdırdığı bu eserlerini muhtelif vasıtalarla gizli gizli çoğalttırarak Antalya, Aydın, Milas, Eğridir, Dinar ve Van gibi mıntıkalarda adamlarının delaletiyle neşrü tamim ettirdiği bu eserlerden Devletin emniyeti dahiliyesini ihlal edebilecek olanlarına mahrem ve yarım mahrem diyerek işaretler koyduğu ve bu suretle istihda ettiği gayesini kendisinin de kabul ve izhar etmiş bulunduğu hakkındaki fıkraya karşı şu katî ve izahlı cevabın sizin evvel cezaptınıza geçen son namındaki 35 sayfeliğlik müdafaatımı itiraz name olarak takdim ile beraber derim ki 100 bin defa Haşa, İman ilmini rızai ilahiden başka bir şeye alet etmemişim ve edemiyorum ve kimsenin de hakkı yoktur ki edebilsin. Ve Risale-i Nur namı altındaki 125 risale 20 sene zarfında telif edilmiş. Mahrem dediğimiz risaleler ise üç tanesi bize gurur ve riyaya medar olmamak için mahrem demişim. Şimdi ise o setre mahremin bir köşesini fash etmeye mecbur olarak derim ki o mahremlerden birisi Kerameti Gavsiye, ikinci Kerameti Aleviyye, üçüncü Sır İhlasa ait risalelerdir ki o iki keramet benim haddimden 100 derece fazla ve Hizmeti Kur'aniye'mi Takdir suretinde Hazreti Ali ile Hazreti Gavs'ın işaretleridir. Ve riyadan, gururdan, enaniyetten kurtaracak Sırrı İhlasa dair risaleye en has kardeşlerime mahsus olarak mahrem denmiştir. Asayiş-i ile bunların ne münasebeti var ki onlar medarı itham oluyorlar. İkinci kısım mahremler ise Darül Hikmet'te ve 9 sene evvel Avrupa itirazatına ve Doktor Abdullah Cevdet'in dinsizce hücumlarına karşı yazdığım bir iki risale ve bazı memurların bana insafsızcasına ve gaddarane tecavüzlerine karşı şekva suretinde yazdığım iki küçük risaledir ki son müdafaamımda bahsetmişim. Bu dört risalenin telifinden bir zaman sonra Serbestliği kanunlarına ve hükümetin işine hiçbir cihette temas etmemek için, onların neşrini men edip, mahremdir demişim. En has bir iki kardeşime mahsus kalmıştır. Delilim de şudur ki, bu kadar taharriyatınızda, o mahrem denilen risalelerin hiçbir yerde bulunmamasıdır. Yalnız umumunun fihristesi elinize geçmiş, o fihristeye göre bu noktalardan istizaha lüzum görülmüş, ben de cevap vermişim. O cevap da zaptınıza geçmiştir. İddianamede müteaddit mıntıkalar ve Risale i Nûr'un neşrü tamimine adamlar vasıtasıyla çalıştığım beyan ediliyor. Cevaben derim ki ben bir köyde, gurbette, kimsesiz, hüsnü hattım yok iken, tarassut altında herkes benim muavenetimden çekinirken, yalnız gayet mahdut 4-5 ahbabıma bir yadigar olarak Hatırat-ı gönderdiğime neşrü tamime çalışıyor demek ne kadar hilaf ı hakikat olduğunu elbette takdir edersiniz. Benim gibi haddinden çok fazla teveccüh-ü mazhar bir insanın, 15 sene Van'da tedris ile meşgul olduğum halde, bir tek dostuma bir iki imani risalelerimi göndermekle, buna nasıl neşriyat denilir? Benim matbaam yok, kâtiplerim yok, hüsn-ı hattım yok, elbette neşriyat yapamadım. Demek Risale-i Nur, cazibedardır kendi kendine intişar ediyor. Yalnız bu kadar var ki, onuncu söz namında haşre dair olan risaleyi, daha yeni harfler çıkmadan evvel tab ettirdik. Hükümetin büyük memurlarının ve mebuslarının ve valilerinin ellerine geçti, kimse itiraz etmedi. Ondan 800 yüz nusa intişar etti. Onun intişarı münasebetiyle, onun gibi sırf uhrevi ve imani bir kısım risaleler, kendi kendine bir kısım insanların eline geçti. Elbette ihtiyarsız kendi kendine bu intişar benim hoşuma gitmiş. Ben de bazı hususi mektuplarımda bu takdirimi teşvik tarzında yazmışım. Bu 3 aydır bu kadar tahriyat-ı Amerika neticesinde koca bir memlekette 15-20 adamın ellerinde kitaplarımı bulmuşlar. Benim gibi 30 sene telifat ve tedrisatla ömrü geçen bir adamın 20 hususi dostunda bazı hususi risaleleri bulunması ne suretle neşriyat olur? On eşriyat ile nasıl bir hedefi takip edebilir denilir. Efendiler, eğer ben dünyevi veya siyasi bir maksadı takip etseydim, bu on sene zarfında on beş yirmi değil yüz bin adamlar ile alakadarlığım tezahür edecekti. Her neyse, bu noktaya dair son müdafaatımda daha fazla izahat ve tafsilat vardır. Liddekeri mitlühadil ünte yeyin feli ümmihi südüs ayetlerinin Eskiden beri medeniyetin itirazına karşı bütün tefsirlerde bulunan bir hakikat ve gayet kat'i ve şüphesiz bir cevabı ilmi iddianamede benim aleyhimde nasıl istimal edilebilir? İddianamede yine Firist'den naklen urufu Kur'ani'ye ve zikriyenin tercümeleri yerlerini tutmadıklarından medarı tenkit beyan ediliyor. Bu mesele 8 sene mukaddem olmuş bir meseledir ve hiçbir itiraz kabul etmez bir hakikati ilmiyedir. Ondan hayli zaman sonra, bu zamanın bazı mukteziyatına göre tercüme edilmesinin hükümetçe kabulü, ne suretle o hakikati ilmiyeyi aleyhime çevirir. Mescidimizin kapanması münasebetiyle, dört noktadan ibaret, bana vahşiyâne zulmeden nahiye müdürüyle, birkaç arkadaşı ve kaza kaymakamının şahıslarına ve memuriyetlerinin suistimallerine karşı bir şekvanamedir ki, o risâleyi kimseye vermedim, çünkü hiç kimsede bulunmamıştır. 10. sözün tevafukatındandır ki 10. sözün satırları hem telif tarihine hem dini dünyadan tefrik eden ladini cumhuriyetin ilanına tevafuk ediyor ki haşrın inkarına bir emaredir. Yani o fıkranın meali budur. Madem cumhuriyet dine dinsizliğe ilişmiyor, prensibiyle bir tarafa ne kalıyor ehli dalalet ve ilhat Cumhuriyet'in bu bir taraflığından istifade etmekle haşrın inkarını izah etmeleri muhtemeldir demektir. Yoksa hükümete bir taarruz değildir. Belki hükümetin bir tarafane vaziyetine işarettir. El bundan dokuz sene evvel onuncu söz 800 nüsa yayılmasıyla ehli daleletin kalplerindeki inkarı haçlık kalplerinde sıkıştırdı, lisanlarına getirmelerine meydan vermedi, ağızlarını tıkadı. 10. sözün harika bir gözlerine soktu. Evet, 10. söz haşir gibi bir rükni azimi imanın etrafında çelikten bir sur oldu ve ehli dalaleti susturdu. Elbette hükümeti i cumhuriyet bundan memnun oldu ki meclisteki mebusların ve valilerin ve büyük memurların ellerinde kemale serbestliği ile gezdi. Avrupa medeniyet ve felsefesi namına ve belki İngilizlerin ipsat siyaseti hesabına tesettür ayetini ettikleri itiraza karşı gayet kuvvetli ve müskit bir cevabı ilmiidir. Böyle bir cevabı ilmi değil bundan 15 sene evvel her zaman takdir ile karşılanır. Bu hürriyeti ilmiyeyi elbette hürriyet perver bir hükümeti cumhuriye tahdid etmez. Ey heyet hakime, Risale-i Nur'un hedefi dünya olsaydı veya bir maksadı dünyevi içinde niyet edilseydi, 120 risale içinde nazarınızda on binler medarı tenkit noktalar bulunacaktı. Böyle 120 bin tatlı meyveler içinde sizce sülfato gibi acı gelmiş yalnız 15 meyveler bulunmasıyla o mübarek bahçeyi yasak etmek ve bahçe sahibini mesul etmek caiz olabilir mi? Adalet Perver olan vicdanınıza havale ediyorum. Ben son müdafatımda beyan etmişim ki, 30 senedir, Avrupa feylesoflarına ve Avrupa feylesofları hesabına dahil de, ecnebi dolapları hesabına çalışan mülhitlere karşı muaraza ederek cevap vermişim ve veriyorum. Muhatabım, ekseriya nefsimden sonra onlar olduğunu, risalelerimi takip eden anlar. Şimdi ben sizlerden soruyorum, böyle Avrupa feylesoflarının başına, ve acnebi entrikaları hesabına çalışan dinsiz her bir mülhidin yüzüne indirdiğim kuvvetli ilmi bir tokat hangi suretle hükümet hesabına geçiyor. Böylelere ait olan tokadı hükümet hesabına almak bizim havsalamız almıyor ve ihtimal de vermiyoruz. Hükümet namına ve kanun hesabına bu haklı ilmi tokatları medarı mesul tutmak değil, belki hükümeti i cumhuriyenin hürriyetperverliği bu tokatları alkışlar. İTİZAR Üç gün müddetle tebliğ edilen iddianameye karşı itirazname yazmak. Birinci günü geç geldiği için, akşama kadar ancak okundu. İkinci gün, kısm azamı tercüme edildi. Ancak beş altı saat fırsat bulup, acele bu uzun itiraznameyi yazdım. Evvelki müdafatımda dediğim gibi, kanunları hususan şimdiki resmi işleri bilmediğimden, çoktan beri ihtilattan memnu olduğumdan, ve dört-beş saatte yazılan uzun itirazname, elbette çok müşeveş ve noksan olacaktır. Nazar-ı müsamaha ile bakmanızı temenni ederim.